adım Tunç diyor bir takipçimiz ismimi değiştirmeli miyim? İslami e, köke sahip bir isme sahip olmalı mıyım? İslam bütün varlığımızla İslam ismimizle İslam müsemmamızla İslam ruhumuza hücrelerimize varıncaya kadar İslamiyet bizden aidiyet ister Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanlar gelince İsimlerine baktılar, belli isimleri değiştiler, belli isimlere dokunmadılar. Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, inne kumtu dauna yavmalık kıyameti, bir esma esma Kıyamet günü babalarınızın adıyla, kendi adlarınızla çağrılacaksınız. Faahsin vasma O zaman güzel isimleriniz olsun. Yani adınız telaffuz edildiği zaman, Rasulallahü Aleyhisselam'a, Sabihi kiram'a, Ulema'hi İslam'a o isimle bir aidiyet olsun. İsimlerin bir ruhu var baktığınız zaman anlarsınız yani Yunan'a mı aittir, Roma'ya mı aittir yoksa İslam'a mı aittir? Onun için belli yerlerde belli bölgelerde isimlere kasıtlı bir müdahale olmuş soyadlara müdahale olmuş İslam'la olan o irtibatını koparabilme adına bütün bunları yapmışlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki أَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ Allah Teala'ya en sevimli isimler Abdullah Abdurrahman yani öyle bir isim baba oğluna veriyor ki o isimde bir aidiyet var kulluk var ben başkalarının değil Allah Azze ve Celle'nin kuluyum yani kardeşlerim isimlerine baksınlar yani tunç bir anlamı yok bir maden halbuki sen madenler senin için alemde her şey senin için sen de Allah Azze ve Celle için yaratıldın beni uzaklara attın seni bulmam için her şeyi benim beni de kendin için yarattın diyor üstad yani Tunç onun için yaratıldı o Tunç için yaratılmadı yani kardeşim adını değiştirse doğru yapmış olur hele isimlerde şirk adı varsa put adıysa işte böyle isimlerse yani Allah düşmanı İslam düşmanı bir adamın adıysa böyle meşhur olduysa o isimleri değişsinler güzel isimler babalarına babalar çocuklara versin anneler isim ararken şöyle demesinler öyle bir isim vereyim ki ilk defa o adı ben vereyim öyle değil oğluna Ali de Muhammed de Hasan de kızına Fatıma de Zeynep de Hatice de o güzel isimleri ver Büyünce de onlar de ki sana bu isimleri verdim, bunlar gibi olasın, onların izinde yürüyesin. Ama bu Efendimiz Aleyhisselam mesela bu bapta değiştiği isim, Asiye adın değişiyor mesela. Asiye isyan eden de mi? Bir Asiye var, bir de Asiye var. Hemze ile olan, Elif olan değil de Asiye ayınla olanı isyan eden kadın, Firavun'un hanımı, ona direnen kadın o Asiye'ydi. Asiye. Elhamdülillah, eğer isimde problem varsa kardeşlerim değişsinler, e, o isimler bir bayrak olsun, bir sancak olsun, hep İslam'ı anlasın. Fakat isyan yok, tuğyan yok, böyle bir isim var, e, değişmeye de bilirler, Tunç gibi. değişse daha iyi olur.